mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İblisle ya da şeytanla, iblis ve şeytan aynı şeyi gösteriyor. Mücadelemizin niteliğini ve önemini konuşuyorduk. Nasıl insana negatif sinyaller vermeye çalıştığını konuşuyorduk. Allah rahmet eylesin, bizi de onu da cennetiyle mükafatlandırsın. vezali mümkün olduğu kadar yakın sahneden iblisi bize tanıtmaya çalışıyor. Ne kadar yakın sahneden tanırsak o kadar iyi tedbir alabileceğimizi umuyor. İnşallah biz de bu kıvamı yakalamış oluruz. Vama fasl hile ve muhaddaatı, Şeytan, Şeytanın hileleri ve tuzaklarıyla ilgili bölüme gelince, Femeç raa zālīk wa mīsalu an mā kāid al ma ʿibn ʾAdām fī min yani ibadet konusunda. Şeytanın, Adem'in oğluyla mücadelesi kuracağı planları yedi bölümdür. Yedi şekilde insana yaklaşmaya çalışır. Ahaduha birincisi. Burada dikkat ediyoruz. Hatta şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Herhangi birimiz 25 yaşındayken, ki Müslümanlığı, ibadeti, günahlara girişiyle ilgili bir kesiti çıkarsın, bir haftasını çıkarsın veya bir günümüzü çıkarsın, filan sorunlu günüm benim, filan sorunlu olayım benim diye bir bölümü çıkaralım. Ona bir bakınız bu yedi kademeyi nasıl uygulamış bize. Şimdi anlayamayabiliyoruz şu anda, bana uyguladığı planı anlamıyor olabilirim ama 20 sene önce mi 5 sene önce mi bir hafta önce kurduğu tuzağa diye geri dönüp kuş bakışı seyrettiğimizde e, iblisin mesela hafız olma sürecini nasıl bıraktırdı bir hafızlık talebesine? Bir gıybet meclisine geçip ibadet meclisini bırakacak bir pozisyona nasıl düştüm ben? Herhangi bir olay. Mesela sabah namazını nasıl kaldıttırmıyor? Ramazan-ı Şerif'te oruç kalitemizi nasıl düşüttürüyor? Bir ibadet fırsatını iblis nasıl kaçırıyor? Aslında herkes bir Aişe, herkes bir Ebu Hureyre olabilecekken niye olamıyor? Bir bu, bir de Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram. O basamakları nasıl yırtıp yukarı çıkmışlar? Nasıl devirmişler iblisin tuzağını? Bunu da anlamak için bu kademeyi takip edelim. Bir, اَحَدُهَا en يَنْهَاهُ عَنْهَا O ibadeti yapmamasını emreder. Yapma bunu der. Neyse söz konusu ibadet. فَاِنْ عَصَمَهُ Allahu تَعَالَى رَدَّهُ bian قال اني محتاج الى ذلك yani önce ne diyor iblis yapma bu ibadet diyor yapma bu hafızlığı yapma bu ezberi gitme o derse vesaire neyse artık Allah okulu koruyor işte filan niyeti iyi vesaire gibi bir sebeple tepiyor şeytanı onu reddediyor olmaz yapacağım diyor bian قال şöyle der insan اِنِّي مُحْتَاجٌ ila دَعْلِكَ Cidden ben onu yapmaya çok muhtacım. اِذْ لَا بُدَّل۪ي مِنَ dünya مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا اَلْفَانِيَ لِلْآخِرَتِ لَنْ Çarem yok. Bu dünyada ahiretim için hazırlanmalıyım ben. Ahirette kurtulamam yoksa. Deyerek birinci kademeyi reddeder insan. Nedir birinci kademe? Yapma. Yok. O ibadeti yapma. Sabah namazına kalkma der. Tabi kalkma ey Adem oğlu demez. Kalkmamayı çağrıştıracak işleri yaptırır. İki, muruhu murhu bittesuifi. Sonra yaparsın der. yapmayla başlamıştı. İkincisinde sonra yaparsın der. Fe inasamullahu teala radhehu. Allah korursa o kulunu. Ne sebeple korur Allah kulunu? Takva bir kuldur, anasından babasından dua almıştır, çok istiğfar ediyordur, önceki ibadetleri iyidir, Allahü Teala o kulunu koruyordur. Bu sefer teswif erteleme demek, Teswif, Sevfe ef'alü'den geliyor bu, sonra yaparım, sonra yaparım. Bunu da reddebiyen kâle, leyse eceli bi <gülüyor> yedi, ecelim benim elimde değil ki, diyor insan şeytana şimdi ala enni in sawaftu amala al-yawmi ila ghad bugünün işini yarın ertelersem fe'amalu gadin meta a'amalu yarınki işimi ne zaman yapacağım fe inna li kulli amelen benim her gün bir işim var. Bu arada ne öğretiyor? Sana ertelemeyi aşıladığı zaman iblis ona böyle cevap veriyor. Ben bugünün işini yarın erteledim. Yarının işini ne zaman erteleyeceğim? Ecelim gelebilir. İkinci merhale bu. 3. sünmeye muru bil aceleti. Hemen yapmasını ister. Acele yap. Yuvarla işi bu der. Fe yekulu uccil uccil li tefraga likaza ve Yani çabuk yap bunu. Mesela namaz mı kılacak? Çabuk kıl, çabuk, çabuk çabuk. Arkadaşlar, get bıraktın. Mesela işte bu ders bir ay sürecek. Bir ay olmaz, bir haftada bitir, bitir der. Bu da bir onun taktiği demek ki. Bunu ben hanım kızlarımda çok görüyorum. Beni bir baba gibi görüyorlar, geliyorlar. Hoş geldin kızım diyorum, hoş bulduk hocam diyor. İşte ne istiyorsun? Hocam ben hafızlık ve Arapça ve fıkıh ve tefsir bitirmek istiyorum ama bu arada da Filan fakülteyi de bitireceğim. Bir yıl ayırmak istiyorum buna. Bu bir yılı en iyi nerede değerlendiririm? Şeytanın avucunda. Çünkü hiçbir yer bulamazsın. Bir yıl. Millet bir yılda tasrih-i uruf yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in harflerini öğreniyor. Bu hafız olacak. Hadis ezberleyecek, fıkıh ezberleyecek, tefsiri ezberleyecek. Büyük bir alim hanımefendi olacak. O arada da mesela... İngilizce bölümünü bitirecek veya ilahiyat bitirecek veya bir diploma alacak. Bu acele işi hastalık. Üçüncü kademesi şeytanın bu. Sana tembih etmişi şeytan bırak bu hafızlığı, bırak bu ezberi, bırak bu fıkhı, bırak bu ilmali demişti. Dinlemedin Allah korudu seni. Sonra yaparsın dedi. Onda da Allah korudu seni. Şimdi sana diyor ki madem hiçbir sözümü dinlemedin bari bunu çabuk çabuk yap da İlhan işe vakit kalsın, çabuk çabuk olmaz gibi bir şey. Tavuk 10 dakikada bir yumurtlamaz. 10 dakikada bir kakasını yapar. Yumurtlamaz 10 dakikada bir. Günde bir defa yumurtlar. Onun için acele, vaktinden önce olan bir iş, boş iştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en mükemmel insan, yerlerin göklerin insanı, Dünyanın ve ahiretin efendisi Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda hazmetti. Benim hanım kızım hem başka bir fakülte okuyacak hem 23 günde bitirecek bu işi. İşte bu bir şeytan taktiği. Ama bunu elbette mesela abdesti öğrenmek 23 yılda olsun demiyoruz. Her şeyin bir vakti var. Bunu ulema ne kadar da yaptı? Ebu Hanife ne kadar da yaptı? E Onu ölçersin. Ona göre kendine erken mi değil mi? Kim bu erken mi değil mi vaktine? O işe kim ulaştı senden önce? Ne olmak istiyorsun? hali, tefsiri bilen biri olmak istiyorsun. Onu yapan birine sen ne kadar da ulaştın buna diye sorarsın. Bu bu kadar da ulaşılabilir. Zekan da onun zekası kadarsa. Zekan da onun zekası kadarsa tabii. Demek ki üçüncü basamakta nereye bindirmeye çalışıyor? Çok çok çok çok çok. Daha yapılacak çok iş var. Filan ilmi de öğreneceksin, filan ilmi de öğreneceksin. Aslında hiçbirini öğreteceği yok. Bir de bocaladın mı bir kere de düğüm olacak bütün elindeki o ipler. Ömrün o düğümleri çözmekle geçecek ondan sonra. Hiç unutmuyoruz. İblis, Adem Aleyhisselam'dan beri diyeceğim öyle değil. Adem'den önce başladı bu işlere. Sen de Adem'in kim bilir yüz milyarıncı çocuğusun. Bu ne demek? İblis senden önce yüz milyar insanla uğraştı demek tecrübeli birikimli Bu bir tuzağa dönüşmeden mümin basiretli davranır 4sünmeye mu bu şimdi acele et dedi fakat acil acil litli keza ve keza yok 3üncü izade edelim veama Allahu Tealaraddehu yani Allah onu korudu gene kurtuldu bundan biren kale kali ile ameli Ma'at tamami خير'un min kesireh ma'un nuksanih. cevap veriyor diyor ki: Sonunu getirdiğim az bir iş, sonunu getirmediğim çok işten daha hayırlıdır. Bırak bunun sonunu hayırla getireyim. Sadece Vakıa Suresi'ni ezberleyeyim. Ama akşam onu okudum mu, Rabbimle konuşuyor gibi okuyayım. Böyle yarım yamalak hafız olmaktansa Bakara Suresi'ni ezberleyelim diyor mesela. Mesela Ramazan-ı Şerif'te 33 yuvarlanmış rekaat yapmaktansa güzel bir yaz kılarım, 8 rekaat, 12 rekaat teravih kılarım, hasta olduğum için gerisini kılamam, daha evla derim diyor. Bu üçüncü kademe. Bundan da kurtuldu İblis'ten. Peki iblis bu üç basamağı geçtin, defol git, senden bana abone olmaz diyor mu demez. Ne yapıyor? Sümme-i 4, Süme mürüb itmam ameli muraheten linnes. Bu sefer işi yaparken insanlara da göster bunu. Örnek ol. Bak herkes yapmaz. Sen bunu yapıyorsun. Seni örnek alsın kuzenlerin. der. Veya işte bak hafız nasıl namaz kılar. İşte bak kampa gittikten sonra nasıl oldu. Gösteriş. Yani riyah. Riyaya kaydırır onu. Finaasamullahü Teala Bu sefer Allah Teala onu gene korudu, Halis bir kul olduğu için defol gitmel. On beni rahatsız ediyorsun dediği içinden. Mesela bir an ile ona diyor ki: Melledi amal bi muraatin nası? E felatekfini rüyatullah <gülüyor> Teala. Niye ben insanlar için yapıyormuşum bunu? Allah görüyor yetmiyor mu? Ne göstereceğim insanlara? Der diyor. Burada ne öğretiyor Gazali? Kuzenin görsün. O da yapar diye his duyunca Rabbim görsün yeter de diyor. Bu taktik öğretiyor şimdi. İblis'in taktiğine karşı taktik öğretiyor. Kaç etti? 4. Neyin dördü? İbadet yapmak istediğin zaman İblis'in kuracağı tuzakları, şifrelerini söylüyor. 5. Summe yuridu en yukihu fil ucubi. Geldik bir başka çeşide. Baktı ki yapma dedi yapıyor. Ertele dedi ertelemiyor. Acele yap dedi, acele yapmıyor. Aa kuzenlerin görsün arkadaşlar görsün, komşular görsün, camideki cemaat görsün. Sakal bıraktın, sarık sardın görsün dedi. Dek evet, Allah görsün yeter. Kulları niye görsün dedi. Vakti gibi bu dört basamağa da geçti. Daha orijinal öyle lüks bir basamağa getirdi. Ocup. Ocupu açıklamıştık. Neydi ocup? Dudak büküp ibadet yapmak. Ne namaz kıldık be. Ne? Nereye ehbe ediyor? Kendi ibadetine kendi puan veriyor. Oruç on puan oldu. He. Bir dakika. Dantel mi ördük? Araba mı tamir ettik de on puan oldu diyoruz. Bu ibadeti kim için yaptık? Allah için. Dedi mi sana Allah bunu on puan sayıyorum? Yok. Vahiy geldi mi? Yok. Nereden anladık bunun on puan olduğunu? O kendi puanını kendin vermek demek. Ekstra. Nereden ekstra oluyormuş? Şeytandan. Sana tembih etmişti yapma bunu. Sonra yaparsın. Çabuk çabuk yap demişti. Kuzenlere göster demişti. Cemaate göster demişti. E sen hiçbirini dinlemedin. Bari içinden çürüt bunu diyor. Çünkü sen puan verince battın. Allah verecekti bu puanı. Allah için yapıyorsun, sen aferin diyorsun. Bunu deli yapar sadece. Ocup böyle bir hastalıktır. Ama bu hastalık hemen gelmez. Kademe kademe sonra gelir. Çünkü her ilacı hemen vermez iblis. Önce ufak ilaçlar, büyük ilaçlar, iğne yapar. Baktı iğne de olmadı ameliyat yapar. Baktı ameliyat da olmadı keser seni. Ama illa seni Eline geçirmeye çalışır. Yuki fil il ucub ucube düşürür, düşürme feykulu ma akalak ve aykalak ya ne akıllı davrandın sen ya ne uyanık yapıyorsun bu işe. Fi inasam Allahu Teala raddo eğer Allah okulu korursa defol be melun kabul etti Allah biliyor muyuz bunu da ben aferin diyorsun. Bi anka al minnatüllâh Teala fi zâlki duni. Dûni ben hariç, ben yok, bende değil manasında. Allah'a minnettarım ben. Yeter ki Allah kabul buyursun bunu. Ben Allah'a muhtacım, ben ne karar vereceğim bu işte. وَهُوَ الَّذ۪ي خَسَّن۪ي بِتَوْف۪يق۪ي Bu işi yapmayı bana Allah nasip etti. وَجَعَلَ لِعَمَل۪ي قِيمَةً عَظ۪يمَةً بِفَضْلِ Yaptığım işin büyük sevabını o veriyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ Lütfetmese Allah, Famazâ kâne kıymetu hâzâ'l-ameli fî cembi ni'meti'llâhi teâlâ aleyye ve cembi ma'siyeti lehû. Benim Allah'ın nazarında ibadet yapmam veya günah yapmam onun lütfuyla kabul oluyor da ibadete dönüşü. Allah'ın bu büyük kabul etme lütfu yanında ben kim oluyorum da aferin diyeceğim kendime? Der iblise diyor. Bu da kaşınca Beşinci madde. Beşinci madde de iblis ucub'den de vuramadı. Altı. Sümme min vecihin sâdisin. Altıncı bir basamakla gelir bu sefer. Daha böyle keskin ilaçlarla geldi şimdi. Ve <gülüyor> huve En tehlikelisidir bu. Ve la yekifu aleyhi. Bu altıncı noktayı Anlamaz illâ küllü müteyakkidin. Çok uyanık kullar bunu anlayabilirler. Wa hu en yekûle ejtehid ente Sen gizli ibadet yap, gizli çalış der ona iblis. Fe Allah teâlâ se yuzhirû aleyke ve yelbüsü külle âmilin amelehu. Allah sen çalış. Allah sana ortaya çıkaracak bu işleri. Herkese Allah karşılığını varacak. Bunda da bir çeşit riya kastediyor. Buraya çok dikkat ediniz. Şimdi buna ne tavsiye ediyor? Riyadan uzak dur diyor. Sakın riyadan uzak dur diyor. Gösteriş yapma, amelin helak olur diyor. E güzel işte, öyle değil. Kız sen neredesin? 15 gündür toplantılara katılmıyorsun. E işte uğraşıyoruz. Ne uğraşıyorsun? Ya Allah Allah bir işimiz var. Ha bu kadar gizli demek bu kız hep teyücüde kalkıyor. Diyecekler nasıl olsa. Güya riyayı gizleme savaşı yapıyor. Halbuki gizlilik üzerinden teşhir yapıyor. Bunun en yaygın modeli nedir biliyor musunuz? Alim adam konuşuyor. Ben kim? Allah'ın en cehennemlik kullarından biriyim ben. Bakmayın böyle hoca olduğuma. Müthiş rüya taktiğidir bu. Yani anlayın ne kadar tevazu gösteriyorum da aslında böyle değilim. Meleklerle yarışıyorum diyemiyor. O tevazunun bensin köpeğinizim. Ben, ben kul Müslümanların kulu köpeği. Benden bir hayır gelmesin. Cehennemi sizden önce gireceğim. Bu alimlerin düştüğü tuzaktır bu. Bu da gazali'nin işte altıncı, son nokta şimdi. Burada ya öldürecek ya da lanet ol git senden hayır yok bana, abone olmaz senden deyip kovacak onu. Okulda cenneti kazanacak. Son noktada ne yapıyor? Ne dedi önce? Yapma bu işi. Sonra yaparsın. Acele yap. Ertele, Riya yap. Ucup yap dedi. Vakti hiçbirini dinlemiyor bu. Niye dinlemiyor? Takva bir kul. Allah yardım ediyor. Allah kurtarıyor onu. Bu sefer öyle milletin içinde işleri yapma. Anlamaz bunlar dedi. Tevazu kılıklı riyah. Gizli yapma kılıklı gösterişli teşhir. Sahte göz yeşi, münafık göz vesaire. İblisin taktiği mi yok? Fiin asam Allahu Teala, رَدَّهُ Eğer Allah o kulu korursa, niye? İşte dedi ki, ana babasından dua almıştır. Teheccüd kılıyordur, Kur'an okuyordur, Rabbinden istiğfar ediyordur, samimi bir şekilde, Ya Rabbi, İftar ediyorum şu anda, madem iftar saati duaları kabul ediyorsun, beni salih kullarından kıl, diyordur. Mesela o duala iftar saati duası tutmuştur. Ezanla Kamet arasındaki bir duası tutmuştur. Salih bir kimseye gitmiştir. Allah için bana dua et demiştir. Onun duası tutmuştur. Umreye giden birinden rica etmiştir. Kâbe'nin yanında ona dua istemiştir. Kâbe'nin dibindeki duası kabul olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinde onun için dua edilmiştir. O dua kabul olmuştur. Yani bin tane sebep var. Allahü Teala karakaşına göre yardım etmiyor kullarına. Yakın olmak isteme tarzına göre. Birisi var gidiyor. Dua et bana Allah zenginlik nasip etsin diyor. Onun duası başka. Öbür kulu da gidiyor bir alime, bir zahide, bir salih insana. Dua et ben takva bir kul olayım diyor. Herkesin isteği başka. Bu dualardan biri tutuyor, kendi gayreti tutuyor, heyecanı tutuyor. Allah yardım ediyor. Feinalhamullahu Teala radde. Allah yardım ederse bu altıncı tokadı da atar. Beyen قال ona der ki ya mel'un ya mel'un dedi kim iblis içinden diyor ona illal an kunta ta'tini min veci ifsadi amali hep bana 5 numara beni ifsad etmek için bozmak için getirdim 5 oyun ve enta tini min veci ihlasih li tufsidehu şimdi ihlas numaraları yapıyorsun bana Gene senin gayem beni bozmak innama en Abdullahi Teala. Ben Allah'ın kuluyum. Vahve seyidi inşa. Vahve seyidi. Allah benim, bey efendimdir, amirimdir, büyümdür. İnşa azara ve inşa akfa. İsterse Allah benim amelimi ortaya çıkarır. İstersek gizler. Ve inşa cəğalni, xatiran ve inşa cəğalni, hakiran, hakiran. Dilersa Allah beni İyi bir noktaya getirir isterse Allah beni hor bir noktada tutar ve zalike ileyhi o ona kalmış bir şeydir. Ve ma ubali aldırmam ben in azhara zalike linnas em lem İnsanlara bunu açıklamış Allah. Açıklamamış benim alim olduğumu, cahil olduğumu, takva olduğumu, zahit olduğumu veya olmadığımı, tecvide kalkıp kalkmadığımı. İnsanlara Allah duyursa duyurmasa bana ne? Fede bir şeyun insanların bana vereceği bir şey yok ki Allah'ın vereceği şey var. Ben Allah'a bakarım insanlara bakmam. Ey melun der altinci hamlesinde de iblisi susturur. Yedi. Sünbeetihi minuacihin sabi'in ve yedinci pencereden bir umut daha geliribnis ama. Altıncı nokta nükleer bir noktaydı. Dijital saldırdı orada. Böyle kolay kolay herkesin anlayabileceği değil. Yani ciddi dijital yöntemlerle saldırdı. Yedinciye geldi. وَيَكُولُ لَا حَاجَتَ لَكَ ameli. Senin bu ibadetleri yapmaya ihtiyacın yok der. لَا Çünkü sen انخُلِقْتَ سَعِيدًا Allah'ın mutlu bir kulu olarak yaratıldıysan yani cennetli kulu yaratıldıysan lem ya durra kül amel bu ameli bırakman ibadeti bırakman zarar vermez ki nasıl olsa Allah seni cennete koyacak. Ve in hulikte şakiyen betbaht yaratıldıysan, cehennemlik yaratıldıysan len sen boşuna yapıyorsun. Sonunda cehenneme gireceksin. Neyi hatırlatıyor burada? Hani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya 40 günlükken İnsanın kaderi gelinip alnında yazılıyor. Ana rahminde kırk günken, Şakî midir? Se'id midir? Cennetlik midir? Cehennemlik midir? Ondan sonra kul çalışıyor çalışıyor. Cehenneme bir karış kalıyor. Yani tam cehenneme girecekken kaderi geliyor Allah'ın onu cennete götürüyor. Bir amel yaparak tersi oluyor. Bu hadisi ona hatırlatıyor. Ya yani, bacına ne uğraşıyorsun ya? Nasıl olsa Allah'ın dediği olacak sonunda diyor. Bu nükleer ötesi. Büyük bir saldırı şimdi bütün çalışma mekanizmasını yerle bir ediyor şu anda iblis. Evet. Fein in asmahu Allahu Taala Eğer Allah okulu korumaya devam ediyorsa bu saldırıyı da teper atar. Beyen gale der ki iblise. Yani içinde vereceği refleks şudur. Innama ana abdun. Ben köleyim. Ve alal abd imtisalul emri Kölenin vazifesi efendisine hizmet etmektir. Ve rabbü a'lemu bi rububiyyatih. Rab kim ise rabliğini de o iyi bilir. Daha iyi bilir hem de. Yahkumu ma yesha ve yef'alu ma yurid. Dilediği hükmü verir, dilediğini yapar. Ve lianne yunfa'uni al-amel kayf ma kunt. Ben yaparım. Hangi pozisyon olursa olsun o bana fayda verir ibadetim. Li enne in <gülüyor> eğer beni Allah mutlu yarattıysa yani cennette yarattıysa ihtiyacım ziyadeti sevap. Bu sefer sevap fazlalığına ihtiyacım var. ve in kuntu eğer betbahtsam yani durumum kötü olacaksa fe ene muhtajun gene muhtacım ibadete keyla elume nefsi. Bu sefer kendi kabahatimi kendim oluşturmuş olmayayım ben yapmıştım diyeyim ala Allah taala la yuakibuni ala ala taati bi her halükarda ibadet yaptım yaptım diye Allah bana ceza vermez ki kime Allah ibadet yaptın diye ceza verecek ki ve <gülüyor> la ibadetten kim zarar görmüş ben de zarar görmem ala enni in udkhiltun nara wa ana ben itaat eden, ibadet eden bir kul olayım, cennete gireyim, ceh cehenneme gireyim. Yani ibadet ettiğim için cehenneme gireyim. <gülüyor> Günahkar olduğum için cehenneme girmemden daha iyidir. Cehenneme girdim, sebebim namaz kılmak. E, kılmadığım için girmekten daha iyi. keyfe ve va'duhu hakkun ve kavluhu sıdkun. Halbuki, halbuki, Allah'ın sözü haktır. Sözü doğrudur. Vakad va'ade ala't taatati bisawab. İbadet yapanlara sevap vereceğini söylüyor. Sen beni niye kandırıyorsun? Niye aldatmaya çalışıyorsun beni? Fe men laqiya Allah taala ala'l iman ve taatati. Kim Allah'a giderken imanı ve ibadeti varsa lem yedhul'in naral battate ve dakhala'l cennete. Asla cehenneme girmez. Cennete girer. Muhakkak cennete girer. لَا لِسْتِحْقَاكِهِ بِعَمَلِهِ الْجَنَّةِ Evet. Hak ettiği için değil onun cennete girmesi. وَلَاكِنْ لِوَعْدِهِ الصَّادِقِ تَعَالَى <gülüyor> Allah'ın sözü hak olduğu için. Ne sözü verdi Allah? İman edin, ibadet edin, cennetime girin. Benim imanım hak ettirmemiş olabilir. İbadetlerim cennetin bedelini ödemek için yeterli olmamış olabilir ama Allah'ın sözü haktır. وَلِهَذَا الْمَعْنَا أَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَلَى عَنِ السُّعَدَاءِ اِذْ قَالُ İşte Allah Zümer Suresinin 74. ayetinde bu kullarından bahsediyor. Hangisi o? Elhamdülillahi لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا Cennete girince mümin kullar ne diyecekler? Elhamdülillâhellezî sadakana va'de. Bize verdiği sözü tutan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bize verdiği sözü tutan Allah'a hamdolsun. Bu Zümer suresinin ait. Burada dikkat edelim. Bugün pek çok insanın psikolojik yenilgilerinin nasıl giderileceğini de anlatıyor Gazale. Psikolojiyle ilgilenen kardeşlerim, psikolog kardeşlerim bu yedi taktiğini şeytanın ve yedi karşı cevabı bir kenara böyle büyük bir kağıda yazıp altını kendi modern psikolojik bilgileriyle doldurabilirler. Bunu ibadet olarak söyledi Gazali. İbadet değil, ev işi olarak da uygulayabilirsin. Evlenenler eşlerine karşı fonksiyonları itibariyle de bu yedi noktadan yakalanıyorlar hep. Gazali tarihe düşülecek öğütler veriyor burada. Şeytanın Adem Aleyhisselam'dan beri bize uyguladığı taktikleri de söylüyor. Evet, kimin de birinci, ikinci, üçüncü kademeyi hiç kullanmıyor. Neden? Bakıyor ki o düzeyde değil. Zaten bir yumrukta gidecek. Onu dördüncüden başlatıyor. Kimine beşinci, altıncıyı kullanmasına gerek kalmıyor. Birinci de gidiyor zaten. Yani iblis bir doktor gibi böyle durup hmm, bakıp karşıdan değerlendiriyor hepimizi. Buna altıncı numarayı verin yutsun gitsin diyor asistanlarına. Buna ikinciye de gerek yok. Birinci de gider zaten diyor. Bir yumrukluk canı var. Kiminin yedi yumrukluk canı var. Kimine yetmiş yumruk vuruyor deviremiyor. Ömer'i niye deviremedi? Radiyallahu anh. Ali niye deviremedi? Radiyallahu anh. Hasan Basri niye deviremedi? Hiç onlara yumruk vurmadı mı? Nasıl vurur mu? Vurmaz olur mu? Ebu'l Hasan el-Eş'arî, Eş'arî Eş mezebinin imamı, ümmeti Muhammed'in Selahaddin Eyyubi'nin cihadından daha büyük cihadını yapan mücahitlerinden biridir. Selahaddin gibi kılıçla Kudüs'ü fethetti, gitti Allah rahmet eylesin. Bu ümmetin beynine Hristiyanlık uru gibi urlar gelmemesi için büyük cihad etti. Allah onu öyle bir büyük kapıya koydu. Rahmetullah Ali Eşari mezhebinin imamı. Ben yani öyle bir mezhep kurmadım ama sonra yaptığı çalışmaya Eşari mezhebi dendi. Ona hiç yumruk vurmadım. Vurdu tabii. Vurdu tabii. Hasan Basri'nin talebesiydi bu Hasan el-Eşari. Hasan basri hakaret ederek çıktı. Senin gibi bir cahilden mi uğraşacağım der gibi çıktı. Koca bir mezheb imamına vurdu. Sendel etti. Kim bilir 5 sene 10 sene yerde onu sakat yatırdı. Ama sonra bin yumruk vursa bile bir daha düşüremeyeceği şekilde ibret aldı ondan bu. Bütün insanlar şeytandan yumruk yiyorlar. Ali gibi bir mücahit radıyallahu anh Ali bin Ebi Talib'i kastediyorum. Dağ vursa kafasına iblis etkilenmiyor. Hazır. Çünkü neden? Ne diyor mesela Ali radıyallahu anh? Beni Allah bir merdivenle göklere çıkarsa, oradaki her şeyi görsem diyor, devrin mahfuzu imanım artmaz benim diyor. Niye artmaz? Ben tam inandım Rabbime, şüphem yok ki orada bir artsın imanım diyor. Şeytan ne yapsın ki buna? Ne yapsın? Bunun için iblisin darbeleri süreklidir. Bunlar bugün psikolojik hastalığa dönüşüyor, İlerliyor psikiyatrik vakaya dönüşüyor. Fıtnaya, fesada dönüşüyor. Gruplaşmaya dönüşüyor. Mümin insan ilk yumruğa karşı refleksini gösterecek. Beni Allah niye yarattı? İbadet için. Deli misin sen? Çek git işine bu fesada cevap seni bir daha duymayayım diyecek. Bunu eş konusuna mesela nasıl yansıtacağız? Eşin Şöyle yaptı, böyle yaptı dediği zaman, karısıyla, kocasıyla, kimle ilgiliyse ne cevap verecek? Biz karşılığında cennet için evlendik. Bir yastıkta kocamak değil, bir cennette olmak için evlendik. Bu kadar da olur cennet uğruna. Bir daha bunu bana konuşma diyecek. Görünen şeytansa da bunu onu diyecek. Mesela görümcesi dedi bir şey diyelim. Baldızı dedi diyelim. Kaynı dedi diyelim. Abisi dedi. O onun şeytanı. Biz cennet istiyorduk, sen koltuktan bahsediyorsun. Dediyse dedi sana ne? İlk yumruğu sendelemeden karşı yumruğa dönüştürecek. Ha yaptın mı ikinci yumruğuna gerek yok şeytanın. Tak seni bitirdi orada işte. Hayatın bütününde biz bunu uyarlıyoruz. Neden? Burada gazali ta'at. Diyor. Taat ne demek? Namaz, oruç, Kur'an, hacı, sadaka, anaya babaya itaat, eş ilişkileri, çocuk yetiştirmek, vakıf kurmak. Allah için ne yapıyorsan. Evlilikten daha büyük Allah için yapılan ne olabilir sosyal hayatta? Biz Müslüman olarak her şeyimizi Allah için yapıyoruz. وَالْجَتُ وَجِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْعَوْتُ Yerleri gökleri yaratan Allah'a yöneliktir benim yüzüm. Hayatım mematım, salatım, nüsüküm, her şeyim Allah için benim. E, dolayısıyla çok abartmaya gerek yok. Çok rahat bir şekilde diyoruz ki, hayatın neresine Bismillah ile tutunuyorsam ben, Bismillah ile başlıyorsam ki evlilikte ne Bismillah, ne kadar dualar yapılıyor. İmam dua yapıyor, gelen Allah kabul etsin diyor ya... Tavaf gibi dualar yapılıyor gelinle damadın arasında. Tam Allah için yapılan bir iş. Çocuk yetiştireceğiz, mücahit olacak diyoruz. Beraber cennette Havzu Kevser'in etrafında oturacağız. Sen bana su vereceksin, ben sana su vereceğim orada diyoruz. E tam cennetlik iş. İlk yumruğu vuracak tabii. Bu ne diyor bu komşu? Ne anlatıyor bu? Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Elinin tersiyle bir tane vurdun mu, sana ne ne anlatıyorsa dedin mi? Bir sıfır galipsin. Bir bakalım belki iyi niyetle söylüyor dedin mi? Bir sıfır mağlubsın. Kapıyı açtın çünkü. Psikolojik eğitim bu. Şüphesiz psikolojinin yani bilimsel boyutu var. Biz ona temas etme kudretimiz yok. Hakkımız da yok zaten. Ama yani psikoloji insanla ilgili bir şey. Ben de insanım. Gazali de insanı anlatıyor işte. Ve insanın düşmanı iblisin giriş noktalarını anlatıyor. Rahmetullahi aleyh fetiyakız Allah sana bu yedi şeyi anlattım uyan Allah sana rahmet etsin uyan ve innel emre kema tara ve işte işimiz tam bu duyduğun gördüğün gibidir yani 7 maddede özetledim sana bu saldırı. yukarıda da tabii belli şeyler söyledi sen de bunu görüyorsun duyuyorsun وَكِسْ عليه سائر الْأَفْعَالِ وَالْأَفْعَالِ Kıs عليه buna benzet. Ölçüm yap, kıyas et. Diğer işleri de kıyas et. Namaz dedim ben, sen orucu kıyas et buna. Eş dedim, sen buna arkadaşlık ilişkisini de anlat. Mesela o kuvvetten Allah için kardeş olmaktan söz etmişti. Sen buna buna kıyas et. وَاسْتَعِمْ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah'tan yardım ister. Vestegir bii Allah'a sin. Fıinal emrə bii dihi. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Vminhu tevfik başarı Allah'tandır. Ve la houla ve la kuvve illa bilahi alil alaüzzin. Allah'tan başka da hiçbir güç ve kuvvet ve yardım edecek yok. Burada bir şeyin altını çizmenizi tavsiye ediyorum. وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَاسْتَعِذْ بِهِ Allah'tan yardım iste. Allah'a sığın. Burada bir altını çizip açıklama koyalım. Birisinin işinin zor olduğunu görünce Allah yardım etsin diyoruz. Ne diyoruz sizce? Allah yardım etsin ne demek? Bu da Allah'tan yardım iste diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim deyip şeytandan Allah'a sönüyoruz, İstiave yapıyoruz. Bu sözleri bu kadar Allah yardım etsin. Allah razı olsun. Allah korusun. Kamyonlarda bile Allah korusun yazıyor. Arkada Allah korusun yazıyor ama kurallara da uymuyor trafikte. Orada Allah korusun yazıyor. Ölüme de gidiyor adam. Bir kavanozun bal dolu olduğunu düşünelim. O kavanozun balını kaç sene insan diliyle yalasa camdan tadını alabilir. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hep kavanoz yalarsın, bal yalayamaz. İşte onun için birbirimize 30 senedaysak, 30 senedir Allah yardımetsin diyoruz, hiç de yardım görmüyoruz. Kavanozun dışı bu çünkü. Allah muhafaza buyursun diyoruz, hiç de muhafaza buyurmuyor. Öbür gün başka bir bomba düşüyor. Kavanozu dışından yalayınca bal görmüyoruz bu dünyada. Bu gazalemizin sözü vesilesiyle bu noktayı bir kenara not edelim. Gerçekten samimi miyiz biz? Dilenci bize Allah razı olsun derip biz de amin derken. Zordaki bir kardeşimize Allah yardımcınız olsun derken. Mesela askere giden birisine Allah korusun seni derken kadar gerçekten Allah'tan istiyoruz bunu. Ne kadar da herkesin söylediği bir söz işte söylüyoruz. Bence kendi nefsime de söylüyorum. Dinleyenlerime de izleyenlerime de söylüyorum. Son 10 seneye dönüp bu sözü kaç kere kullandığımı Allah razı olsun, Allah yardım etsin, Allah korusun. Yani Allah'a sığındığımızı gösteren sözler. Ne kadar bunu gerçekten Allah'a sığındığım için söyleyebiliyorum. Ne kadar da, e ne diyeceğim ben Müslüman olarak canım? Güneş korusun seni mi diyeceğim? Herhalde Allah korusun diyeceğiz. Noktasında söylüyoruz bunu. Allah bir yastıkta kocasın diyorlar. Yeni evlenenlere. Yani girdiğiniz yastıkta boğulasınız der gibi bir dua mıdır bu? Çünkü bir yastık iki sene sonra eskir. Demek ki siz iki sene kullanmayın bu yastığı, boşanın mı diye söylüyor. Yoksa Allah size ayrılık vermesin, cennette bir daha buluşun mu diyor. Kimsenin bunu niye dediğini bilemeyiz. Niye? E kalpleri ölçemezsin ki. Dilenen birisinin niye söylediği üç aşağı 5'e göre belli olur. Ben o kadar dilenci duası aldım hiçbir işimde düz gitmiyor. Demek ki tam söylememişler gibi geliyor. Gerçi yani belki daha büyük musibetler gelecekti bana da o dualar sayesinde kurtuldum bilmiyorum. Bilmiyoruz dedik ya hangisi kabul oluyor ama ben kendi kulaklarımla ağzımdan çıkan sesi duyuyorum. Kimsenin kalbinden ne çıkıyor onu kontrol edemem. Kendiminkini ederim ama. Son nerede ben üç defa Allah yardımcın olsun dedim. Bunu biliyorum. Elimi ama koyup bunu ben dedim. Gerçekten Allah seninle olsun mu demek istedim. E ne diyeceğim adama beddua mı edeceğim işte Allah yardım etsin dedim. Gönderdim mi acaba? Ben bilirim. Kendimi tanırım. Bu muhasebeyi yaptıktan sonra da niye Allah'tan yardım göremiyoruz? Bunu düşünelim, tefekkür edelim. Böylece şeytanın anlatıldığı bölümü bitti Gezali'nin. Geldik dördüncü engele, dördüncü çözülecek bölüme. O da herkesin nefsi. Nefis de şeytan gibi bir şey. Ve söyleyecek zaten bu hepten fena. Kazananlar nefsi de kazanarak bu dünyada Allah'ın rızası ile gittiler. Kaybedenler nefsi zaten kaybetmişlerdi. Nefislerine köle olmuşlardı. Evet, bir dahaki derste inşallah dördüncü engelden devam edeceğiz. وَسَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ